Arkadaşlar yine gitti. En son ne söylemiştim? Şimdi manayı izah edeyim. Herhalde bu bir iki saniye gelip gidiyor değil mi? Uzun süre gitmiyor arkadaşlar. Yani bende bir saniye gidiyor hemen tekrar geri geliyor. Evet. Şimdi bakın. Ayet-i Kerime'yi düşünelim. Eğer onlardan yüz çevirirse... Ne için? Rabbinin rahmetini umarak şimdi yani birisi sizden bir şey istiyor. Siz de Rabbinizin rahmetini umarak ondan yüzünüzü çeviriyorsunuz. Ne demek bu yani? Rabbinin rahmetini umduğundan dolayı yüzünü niye çeviresin? Yani Rabbinin rahmetini ummak bir şeyin sonucu. Neyin sonucu? Parasızlığın sonucu. Yani parasız olduğu için, malı mülkü olmadığı için bu sebep oluyor malın mülkünü olmaması. Allah'ın rahmetini umması da yani Ya Rabbi beni zengin yap ki mal mülk ver ki ben de bunu fakirlerle paylaşayım. Bu da onun neyi olmuş oluyor? Sonucu olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Yani aslında şöyle olması gerekirdi. Yani onlardan parasız olduğundan dolayı Allah'ın rahmetini umarak yani parasız olduğundan dolayı Ya Rabbi beni zenginleştir diyerek yüz çevirirsen tamam mı? Böyle olması lazım ama hani li riskin parasız diye çevirdiğim, li fakti ay ayette olmadığı için e, o kısmı anlatmaya çalışıyor Beydavi işte. Diyor ki, fakti riskin yani rızkının olmaması, malının mülkünün olmaması, yardım edecek malının mülkünün olmaması Allah'tan mal mülk edinme istemesine sebebiyet verdi. Ondan dolayı da buradaki iptiga, Allah'tan bunu istemek, beklemek kelimesi faktü rizk, rızıksızlık kelimesi yerine kullanılmıştır. Çünkü Allah'tan niçin böyle bir rahmet, rızık bekliyor? Yok da ondan. Anlatabildim mi arkadaşlar? Karışık bir ifade anlatmaya çalıştım. İnşallah anlaşılmıştır. Ve yecüzü, yine caizdir, mümkündür. ne En, yeteallaka bil cevabı. Ellezi huve kavluhu teala fe kullehum kavlen meysura. Şimdi bu kısmın, ayetin bu kısmının Fakullhum قَوْلًا مَيْسُورًا Yani bu kısmının derken اِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ kısmının yani Rabbinin rahmetini umarak kısmının Fakullhum قَوْلًا Meysura ayetin devamında gelen onlara güzel bir söz söyle ifadesiyle birlikte düşünmek ona iliştirmek onunla birlikte anlamak daha doğru olur diyor. O zaman nasıl olur? Ey Fakullerim kovlan layın ibtihâa râmeti Allahî bir râmeti عليهم. Yani Allah'ın rahmetini dileyerek, yani o insanlara karşı şefkatinden dolayı Allah'ın rahmetini, yani rızkını, Allah'ın sana rızık vermesini, rahmet ya da Allah'ın sana işte rahmetiyle muamele etmesini dileyerek ya da dilediğinden dolayı onlara güzel söz söyle. Anladabildin mi? Yani bu imma turidan ne ile irtibatlı değil de fakullahun kavlen meysura onun sebebini açıklayan bir ifade olarak düşünebiliriz bunu diyor. Tamam mı? Ve imma turidan anhumun sebebini açıklayan bir ifade değil bu görüşe göre fakullahun kavlen meysura'nın sebebini. Yani neden onlara Güzel söz söylemeliyiz. Allah'ın rahmetini umarak, Allah'ın rahmetini umduğumuzdan dolayı. Evet, bir yorum isterseniz bu yorumu seçebilirsiniz. Bir icmalil kavli lehum, yani onlara kavli lehum, onlara güzel söz söyleyerek. Vel meysuru. Meysur kelimesi nereden geliyor? Meysur kolaylaştırılmış demek. Min yesiral emru. Mithlu sa'ude değil, yanlış yazılmış. Maalesef bugünkü netinde çok hatalar var. Mithlu sa'ider raculü ve nahise. Tamam mı? Sa'ide ve nahise gibi. Sa'ide e, mutlu oldu, nahise ise tam tersi bedbaht oldu. Yani bir insanın kaderinin talihinin kötü olması, talihsiz olmak manasında. Ye sıradan geliyor, bu diyor Ye sıra kolay olmak manasına gelir. Vakıle denildi ki bir başka görüşe göre el kavlül meysuru eddua'u lehum bil meysuri. Yani onlara meysur kolay bir söz söylemek demek onlara e, kolaylaştırmayı talep etmek, dua etmek demektir. Ya Rabb'i onların işini kolaylaştır gibi yani onların lehinde dualar yapmaktır. Ve huve el yusru. İşte bu da kolaylaştırmadır. Zenginliktir. Hayatının maddi manevi kolaylaştırılmasıdır. Böyle bir dua yapmaktır. Mislu aghnakumullahü teala ve razakallahu gibi. Allah sizi zenginleştirsin. Allah hall İbrahim bereketi versin diyoruz ya böyle dualar yapmaktır. Güzel dua etmektir. Bir göre böyle demiş. Allah size de bize de rızık versin. وَرَزَقَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى عُنُقِكَ Elini tamamen böyle boynuna asılı yapma. Şöyle boynuna asma iyice. وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَاسْتِ Böyle iyice de aç verme elini. Bu mecazi bir ifade Tabi temsili temsili bir anlatımdır diyor ifadedir. edelim. Li men'i'ş-şahihî ve isrāfil mubzir. Cimli kimseyi men etmek ve savurgan kimseyi de kimsenin de israfını önlemek için böyle bir ifade kullanılmıştır. Yani ne çok cimri ol ne de çok savurgan ol. Nea anhuma o ikisinden de nehyetti, yasakladı. Miron bil iktisadi yani, beynehuma. Yani o ikisi arasında, yani savurganlıkla, cimrilik arasında orta yolu tutmakla emretti. elledi huvel keramû ki o da cömertliktir. Fetek'u demelûmen eğer böyle yaparsan, yani çok savurgan ya da çok cimri olursan ne olur? o demelûmen. O zaman çok kınanırsın. Yani fetasîra melûmen indallâhi ve inden Hem Allah katında hem de insanlar katında çokça kınanırsın. Neyle bir israfi ve su-i tedbiri. israf etmekle ve düzensiz harcamalar yapmakla kınanırsın. Mahsuran, yani ne demek mahsuran? Nadimen. Pişman olursun. Ev munkata'an bike. Ne şey عندك e ya da e, yani hiçbir şeyin kalmaz malın mülkün kalmaz her şeyin bitmiş olur yani işin bitmiş olur min hasere es-sefer hasreti sefer bu da yanlış arkadaşlar haserehu es-seferu iza balagha minhum haserehu es-seferu der müşeraklar. yani yolculuk onu mahvetti diyebiliriz Türkçe olarak yolculuk onu mahvetti ve hani yola çıkamadı yola devam edemedi ya da yani bir kimse yola çıkıp aşırı yorulduğu zaman e, yola devam etmek istemezse hasarahu essefara diyorum Araplar. Yani yol, yolculuk onu takatsiz bıraktı, bir hitap bıraktı e, ve yarı yolda kaldı anlamında. اِذَا belaga minhu. Yani minhu bu min, mini sebebiye diyeceğiz yani min eclihi diyeceğiz. Bu yolculuk sebebiyle yani اِذَا meşakkate min مِنْ اَجْلِ هَذَا Bu sefer dolayısıyla, bu yolculuk dolayısıyla çok meşakkat çekince Araplar böyle derlermiş. Anlaşıldı değil mi? ve Anjaberin radyallahu anhu bin bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalis biz otururken bu zayıf hatta yani Irakiye göre böyle bir hadis yoktur onu baştan söyleyeyim manası da bir tuhaf zaten biz Rasul Vesselam ile otururken etahusabi gün bir çocuk geldi ona فقال إن أمي تستكسيك درعا Annem senin gömleğini istiyor dedi. Senin gömleğini giymek istiyor. Fekale sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah Efendimiz de buyurdu ki min saatin ila saatin feud ileyne Tamam dedi al bu gömleği şu saatten şu saate kadar iyisin annen ama bize geri gel. Yani gömleği iade et. Fezehebe ila ummihi fekalet bu çocuğun annesine gitti annesi dedi ki kullehu inne ummi taskiki eddiral lazı alayka kadın demiş ki söyle ona peki annem sizin bu üstünüze giydiğiniz gömleği istiyor fedahale sallallahu aleyhi ve sellem resulasetu vesselam darahu Evine girdi, ona zaaqamizafu üzerindeki gömleği çıkardı ve atavunu çocuğa verdi ve kade oryana ve üstündeki gömleği verince tabii gömlek dediğimiz şey tek e, yani içinde e, atlit falan yok Araplar tek şey giyiyorlar alta bir şey giyiyor üstte bir şey giyiyor o gömleği ona verince Peygamberimiz Aleyhisselamın yani bu anlatıma göre tabii ki. Aslı olmayan bir hadis diyor el-Akhi için üstü çıplak kalıyor, üstü dediğim yani beden yukarısı gömleği ile örtü yerler ve az dene ve az dene bilalun, bilal okuyor insanlar peygamberimizi bekliyorlar lis salatı namaz kıldırması için flem yakruch fakat peygamberimiz evinden çıkmıyor ve enzirallahu zalike bunun üzerine bu Allah Teala bu ayeti indiriyor. Yani sebebimizin ne olmuş oluyor? Peygamberimizin çok aşırı cömertliği. Yani o kadar aşırı cömert ki e, gömleğini üstündeki gömleğini dahi çıkarıp verecek kadar cömert. Yani bu kadar da cömert olma manasında. sallahu bi بِقَوْلِهِ Sonra şu sözüyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor Allah Teala. Yani verecek bir şeyin çok fazla yoksa şu ayetler senin tesellin olsun gibi İnne rabbeke yebsudu'r rizke limen yashao ve yaqtir Muhakkak ki Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğinden de kısar. Yani wessehu dilediğine çok verir, bol verir. Ve yaqqihu dilediğine de çok az verir, kısar bi meşîetihî et tâbiati bir hikmete dayanan meşîetinden dolayı feleysa mâ yerhequke minel Ne yazıyor orada arkadaşlar? Feleysa mâ yerhequke minel Minel idafe, o zaman bir mana verin bakalım yani burada bir derdim var onu anlatmaya çalışıyorum Ben de okudum idafe idafe hiçbir mana çıkmıyor Faleyse maar Haku Ke idafeti illa maslah Haike ya bu izafet dediği nedir bir izafet mi var burada izafeti ilave manasını alıyorum çıkmıyor ee, en sonunda Haşiyelere baktım. Bendeki Beydavi'nin nüsesine baktım. Orada da İdafe. Ama Konevi Haşiyesine baktım. Min kahu diyor yani. El İdaqahu. Fedil Kaf. Bilmiyorum diğer hocalarımız da aynı düzeltmeyi yaptılar mı? Bu El İdafe değil. El İdaqah. Leenne ma yerhakuke feleyse ma min el İdaqati yani senin başı idaka, dâka, adâka oradan geliyor. Yani e, az önce de okuduk ya, tadyik dedik. E, yani kısma, sıkma, e, yani darlık diyebiliriz. Yerhakuke, yani senin başına gelen sıkıntılar. Minel idakati buradaki min beyanı yedir. Yani darlık gibi, hani maddi imkansızlık gibi senin başına gelen bütün sıkıntılar illa li maslahatike senin menfaatin içindir. Anlaşıldı mı? Eğer her şeye bakmasaydım, el-idaka olduğunu anlamasaydım, buraya mana vermemiz, anlamamız mümkün değildi. Maalesef bir üzüntümü söyleyeyim burada. Yani beydavi İslam dünyasında en çok okunan tefsir diyoruz ama halen dahi doğru dürüst bir baskısı yapılmadı. Yani tahkikli bir baskısı. Yani şu baskıda, nüssa'da hata yoktur. Varsa da çok azdır. Gönül rahatlığıyla okuyabiliriz diyebileceğimiz bir beydavi Nüsa'sı yok maalesef. Halbuki bu çok zor bir şey de değil. Yani Faz şeyler var elimizde ama biraz gayret istiyor, biraz vakit ayırmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> İnnehu kana bi ibadihi habiran Zira Allah kullarını görür, bilir. Ya'lamu <gülüyor> <gülüyor> sirrahum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Allah onların sırlarını da yani gizledikleri şeyler de bilir aşikare yaptıklarını da bilir fayalemin masalihim ma yakhfa alayhim onlara gizli olan yani onların göremediği menfaatlerini Allah bilir yani bilemiyoruz garibanız fakiriz diye üzülüyoruz belki ama e, o Garibanlıktan, fakirlikten belki e, sabrederek, e, bunun da Allah'tan geldiğini düşünerek davrandığımızda kim bilir ne sevaplar kazanıyoruz bunu bilemiyoruz. Ya da zengin olsak e, çok azacaktık, bunun üzerine günahlar kazanacaktık fakat fakirlik bize o günahların kapısını kapatmış oldu. Dolayısıyla ne gibi masraatlarımızın olduğunu biz bilemiyoruz. Allah bilir. Yani burada şunu ifade etmeye çalışıyor. Neden burada habir ve basir sıfatları kullanıldı? Bunu açıklamaya çalışıyor Beyda vecuzu en yurade bununla şunun kastedilmiş olması da mümkündür. Ennel basta vel kabda bast ve kabz yani Allah'ın bolluk vermesi ya da darlık vermesi kişiye min emrillahi teala Allah'ın işidir. Nasıl Allah? El alimi bis serairi vel zavahiri. Sırları da açıkta olan şeyleri de bilen Allah'ın işidir. Fe emmel ibadu fe aleyhim en yak tasidu kullara gelince onlara düşen orta yolu tutmaktır. Şimdi sorumu soruyorum. Se'aleyhim'in başındaki fa ne fasıdır? Geçen hafta üzerinde durmuştuk. Evet, güzel. Emma'nın cevabında gelen fa. Bu fa'nın gelmesi neydi? Caiz mi? Vacip mi? Vacip. Mutlaka gelmesi gerekiyor. Emme'l-ibadu fe' aleyhim en yakdız ve ev ya da bir başka vecihte şu olabilir. Ennehu taala yebsudu taraten ve yakbidu uhra. Bazen bol bol verir Bazen de kısar. Az az verir. فَسْتَنُّوا sünnetihi. Peki Allah bunu söylemekle yani neyi kastetmiş oluyor? Öyleyse siz de Allah gibi yapın yani. فَسْتَنُّوا بِسُنْنَتِهِ Allah her zaman bol vermiyor ya da her zaman az vermiyor. Bazen bol veriyor, bazen az veriyor. Siz de ona göre davranın. Bazen yani muktazayı hale göre davranın. bazen bol verin bazen az verin bana tak bir bu kurler tamamen kısmayın vaıp suku küler bastıyı tamamen de savurmayın ve enyeku ne temhidenlik kav hala ve şimdi okuyacağımız va takululadı ku ayetine bir mukaddime olsun diye ona hazırlayıcı olsun diye inna rabbeke yusdirrizk alemen yashau ayeti geldi diyor. Burada ne yapmış oluyor Beydavi? Tenasubul ayat ve suvar diyoruz ya ayetler ve sureler arasındaki münasebetler buna bir örnek vermiş oldu. Nedir bu ayet-i kerimenin manası? Es-sayd'da velateqtul evladakum haşyete illaak. Yani rızıksızlık, açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Tamam? Açlık, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Yani Allah dilediğine az verir, dilediğine çok verir. Onun üzerine bunun gelmesi tabii ki manidar değil mi? Yani e, veren de az veren de Allah, çok veren de Allah. Dolayısıyla e, bazen az verir ama bazen de çok verebilir. Onun için Yani dünya fakirlik ilfaqa mahafet el faqa e, fakr zaruretten dolayı açlık tehlikesinden dolayı sakın böyle bir şey yapmayın. Peki onların çocuklarını öldürmesi ne demek? Vakat luhum evladuhum. Onların çocuklarını öldürmesi huwa ve duhum Muhafet el fakirlik korkusundan dolayı, evet imlahta aynı bana, fakirlik korkusundan dolayı kız çocuklarını gömmeleridir. Ve duhum benatihim diye okudum. Benati'nin irabı ne olur? Ve duhum benatihim. Fakri. bir de mekafetenin irabini olur. İkisini de sorayım. Benati ve kelimesinin mefhulü olur. ve mastardır. Mastarlar da tıpkı ismi fail ve ismi mefhul gibi amel ederler. Yani fiil gibi amel ederler mekafete de mef'ulun lehtir mef'ulun li eclihidir sebebiyet bildirir mef'uldür ondan dolayı mansub okuduk. Feneha anhum bundan dolayı Allah bu çocukları öldürmeyi diri diri gömmeyi yasakladı. V adam in lehum ve onların rızıklarını Garanti altına aldı, garantiledi. Dedi ki: Fakala, nehun arzukum ve iyyakum. Onları da sizleri de rızıklandıran biziz. Mutlaka bir şekilde onları da sizleri de doyurmaya kadiriz. Böyle yapmayın. Inna katlehum kanaqit am kebira. Onları öldürmek çok büyük bir günahtır. Yani zenben kebira. خِتًا kelimesinin ذَنf anlamına geldiğini söylemiş oluyor. لِمَا فِيهِ min قَطْعِ الْتَنَاسُلِ Çünkü bunda nesillerin devamının kesilmesi var. وَنْقَطَعِ nev'i Ve türün bitmesi var. İnsan türünün. وَالْخِتْءُ Bakın orada temvin gibi bir şey görüyorum. O da yanlış. Ve khit'u El khit'u ne demektir? Ayette geçen el ismu Ya da bakalım Yani ve El demiş orada el, Eğer El olmasa Ve an dese Yani an onu anlarım ama Öndeki beydavi nüshesinde nasıl Vermiş ona bakayım Evet, Yani bu şeyde yanlış oradaki termin anlatabildin mi? sonundaki termin yanlış. Alhit o alithmu. Hit demek, isim demektir. Yani günah demektir. Yükalu, hata, hit an ke esime ismen. Hata, hit ke esime ismen esime ismen gibi hata e khit'en denilir. Aynı vezinde. ve kara ibn-i amirin an, ibn-i amir khit'en diye okudu. khit'en değil de an olacak. khit'en değil. Bu da yanlış. Yani bugünkü metinde maalesef çok yanlışlar var. Yani Diğer hocalarımız da inşallah düzeltiyorlardır. En azından siz doğrusunu okumuş olun. Waqara ibnu Amirin kha taen. Ve ismun min akta'a. Akta'dan gelir isimdir. Yudad dus savabe yani sevabın doğrunun zıttıdır. Yani Türkçede hata diyoruz ya işte oradan geliyor. <gülüyor> Bir sonraki ayet-i kerime, bugünkü metnimiz de bayağı uzun maşallah. Kaç sayfamız kaldı bakalım? Bir, iki, üç, üç sayfamız var. Peydaviyi böyle hemen tercüme edip geçmek pek mümkün değil gördüğünüz gibi. Mutlaka üzerinde durmak gerekiyor. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani önemli olan anlayarak gitmek. Arapçası zayıf olan arkadaşlar için epey zor oluyordur tahmin ediyorum ama inşallah çok zorlanmıyorsunuzdur. وَلَا <Sessizlik> تَقْرَبُ zina Zinaya yaklaşmışsınızdır.